Yedinci konu, Hazreti Peygamber'in iklimeye dua etmesi, Hz. Peygamber iklimeye, bugün benden ne istersen eğer gücümün yettiği bir şey ise sana vereceğim, dedi, Iklime, benim senden istediğim şudur, sana karşı ne kadar düşmanlık yapmışsam, seninle savaşmak için ne kadar adım atmış ve ne kadar kılıç sallamış isem ve senin hakkında ister yüzüne, ister arkandan olsun ne kadar kötü söz söylemişsem bütün bunlar için bana Allah'tan mağfiret dileyesin, Hz. Peygamber de, ey Rabbim, bana ne kadar düşmanlık etmişse, senin nurunu söndürmek için ne kadar adım atmışsa ve her ne isyanda bulunmuşsa ve benim hakkımda gerek yüzüme gerek arkamdan olsun ne kadar kötü söz söylemişse hepsini affet, diye dua etti. Hz. Peygamber bunları söyledikten sonra ikrime, ey Allah'ın Rasulü, buna razı oldum, dedi. Sonra İkrim'e, şahit ol ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın yolundan insanları men etmek için ne kadar çaba harcamışsam onun iki mislini Allah yolunda harcayacağım, Allah'ın yolundan insanları caydırmak için yaptığım savaşın iki mislini Allah yolunda yapacağım, dedi ve sonra şehit düşünceye kadar İslam'da cihadlara katıldı. Hazreti Peygamber ilk nikahıyla hanımı ümmü hakimi ona zevce olarak geri verdi. İkrime bin Ebi Cehil, Hazreti Peygamber'e geldiğinde şöyle dedi. Ey Muhammed, bu kadın senin bana eman verdiğini söylüyor. Hazreti Peygamber evet sen emniyettesin, dedi. İkrime şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, sen onun kulu ve Rasulüsün. Sen insanların en şefkatlisi, en doğrusu ve en vefakar olanısın, dedi. İkrime diyor ki, ben bu sözleri söylerken haya ettiğim için başımı önüme eğmiştim. Sonra dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, sana yaptığım her düşmanlık için, şirkin galip gelmesi için işlediğim her günahım için Allah'tan af talebinde bulun. Hz. Peygamber Yarab, iklimenin bana karşı yaptığı bütün düşmanlıkları, Allah yolundan insanları men etmek için daldığı her savaşını onun için affeyle, buyurdu. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, bana bildiğin en hayırlı şeyi söyle de onu öğreneyim. Hazreti Peygamber bana, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Rasulü olduğuna şahidlik ederim de ve Allah yolunda cihad et, buyurdu. Bunun üzerine şöyle dedim, Ey Allah'ın Rasulü, Allah'a andolsun olsun ki, ben insanları Allah yolundan men etmek için sarf ettiğim çabanın iki mislini Allah yolunda sarf edeceğim.